Ya benim ev sahibi bana sığır eti sığır kesmiş. Az bir şey getirdi. Ben bu eti şimdi ne yapayım? Ev sahibi gayrimüslim galiba. Almanya'da. Hristiyan tabi. Şimdi evet. Hüsamettin Bey size getirdiği Buyur. etin hayvanını kesmiş mi? Şimdi bilmiyorum ben. Adama dedi ki ben Sürteti kestim dedi kendim soydum, kendim temizledim. Ha, yani. Ya, bana aksındı yarım saat önce verdi. Ben şimdi bu eti ne yapayım? Atım mı? <gülüyor> tamam. Yani kestim dedi sana. Öyle mi? Kendim kestim, kendim yüzdüm hayvanı dedi. Öyle mi? Evet evet. Tamam. Şimdi bizi dinle. Ce verelim. Şimdi e, Furkan Bey bir hayvanın etini yemesi için dört şartın birlikte bulunması lazım. Bir eti kesilen kesilen hayvan et yenen bir hayvan olmalı. Mesela evet. sığır koyun gibi. İki usulü uygun olarak kesilmesi lazım. Yani kes, kesici bir bıçakla boynundan kesilmesi İslami lazım. İslam usullere göre. Veya is, doğru bir bu. şekilde. Yani bir kesici aletle bıçakla boğazın altından kesmektir. Yani vurup öldürmemektir veya tabanca sıkıp öldürmemektir. İkincisi bu. Üçüncüsü başka bir e, varlık adına, bir put adına, bir insan adına kesmemek. Allah adına kesmek lazım. Keserken işte besmele çekilmesi lazım. Kesen kişinin de Müslüman veya Hristiyan olması gerekir. Yani Hristiyanın kestiği yenir. Şimdi sığır kesmiş bu yani bir kesen Hıristiyandır. Evet. Ee, hayvanı kesmiş. Kesen hayvanı etiyle bir hayvandır. Burada sadece besmele çekip çekmediği kalıyor. İmam Şafii diyor ki efendim besmele çekmeden de bir hayvan usulüne yani etiyle bir hayvan usulüne uygun olarak Kesilirsen o eti yenir diyor. Onu, onun için Hüsemettin kardeşimiz bu eti atmadan yesin. Biz de afiyet olsun deriz. Yani konuşalım. hayvanı öldürseydi hani, evet. kafasına vurup öldürseydi, kesmeseydi o zaman o murdar olurdu, yenmezdi. Ama, Veya bayıltarak öldürseydi hayvanı, hani, bayıl, böyle kesseydi Yani bayıltıp da ölmeden keserse de olur. Hani hayvanı yıkmak için bayıltırsınız ama hayvan ölmemiştir. Keserseniz olur. Ama ki öldü, kafasına vurdunuz öldü, kurşun sıktınız öldü, onun Ondan sonra kestiğiniz yüzünüz, o hayvan murdardır, yenmez. Evet. Bunu Müslüman da yapsa böyle, Hristiyan da böyle, e, yapsa böyle. Dolayısıyla İmam Şafii'nin adından hareketle Hanefilerde besmelenin e, kasten terk edilmesi halinde o hayvanın eti yenmez. Ama unutarak, yanıltarak terk ederse e, yenebilir. Dolayısıyla bu Hristiyan'ı bilerek, zaten besmele çekmeyi bilmez ya, Almanca mitname kot deseydi, hani <gülüyor> Tanrı adıyla, <gülüyor> Allah adıyla deseydi de olurdu. Bunu da bilerek terk ettiğini zannetmiyorum ben. Onun için o hayvanın etini yesin yani atmasın. Yiyebilir evet. yani. En azından İmam Şafi'nin iştahına göre yiyebilir. Yani o bilerek besmeleyi terk etme diye bir şey söz konusu olmayacağı için de Hanefiler nezdinde de yenilebilir.